Müslümanlar insanı melek üte yükseltecek insanda melek istidatlarını geliştirecek insanı behimi galizelerinden uzaklaştıracak canlılara has yaşayışın üstünde meleklere has bir yaşayışa bir havaya ila edecek Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'la bize talim buyurduğu ilahi ahlakı temsil etme hususu üzerinde duruyordum. Bir evvelki hafta bu mevzuda yapılması gereken şeylerden bir iki hususu intikal ettirdim. Bir vefadar arkadaştan bahsettim. Size seyyiatınızı hatırlatacak Zikzaklağınızda kollarınızı açacak ve karşınıza çıkacak bir yarı vefadardan bahsettim. Günahınızı size hatırlatacak bir arkadaş edinin. Ve kusurlarınızı söylemesi hoşunuza gitsin. Ayıplağınızda sizi ikaz etmesin, inhıraplağınızda sizi düzeltmesi hoşunuza gitsin. Israrla bunun üzerinde durdum nasıl Cibril bir mühim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başında Allah'ın şaşırtmadığı, yanıltmadığı insanın başında kalbine gelebilecek hatarat karşısında muttasıl kendilerini ikaz ediyorlardı. Öyle de ondan sonra o reşit topluluk hak hakikati idrak etmiş gerçekten ruh ve ceset birliğini temin edebilmiş Kainatla bütünleşebilmiş o muhteşem topluluk, o şit topluluk, her bir yerlerinin bir arkadaşları vardı ve kendilerine kusurlarını hatırlatıyorlardı. Seyyidina Hazreti Ömer'den aşağıya doğru birkaç misal vermek suretiyle meseleyi size intikal ettirmeye çalıştım. İnsan kusurlarını görmediği müddetçe doğruluğu kazanması mümkün değildir eğri Eyli, ile gördüğü nisbette doğruluğu kazanma lüzumunu duyacak, cehd edecek, gayret sarf edecek ve Cenab-ı Hak hidayet edecektir. Kusurlarımızı ve seyyiatlarımızı idrak ettiğimiz nisbette اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ Sana kulluk yapıyoruz ve bu ağır külfetin altına girerken de yardımı yalnız senden bekliyoruz beklediğimiz yardımın en büyüğü bizi doğru yola hidayet etmendir derken, içimizde bin bir türlü eğriliği müşahede edebiliyorsak, bu duayı söylerken, neyi söylediğimizi biliriz. Rab'den ne istediğimizi biliriz. Kusurunu bilmeyen kimseler günde kırk defa bu peymanda yenilik yaparlar da fakat ne dediklerinden haberleri yoktur. İhdine sıratal müstakim Azıp sapmışların yolu değil. Şehevani duygularına esir olmuşların yolu değil. Beşeri garizeler altında bacakları ve beli kamçılayan insanların yolu değil. Başta resul Ekrem olmak üzere Enbiya'nın yolu, Sıddık'ın yolu, Evliya'nın yolu, Asya'nın yolu. Senden yardım olarak beklediğimiz, evveliyetle beklediğimiz tek şey bizi bu yola hidayet etmendir diyoruz. Mü'min, inhiraflarını gördüğü nisbette, kendini çamurun, bataklığın içinde gördüğü nisbette, ihdine sıratel müstakim derken, bir inilti yükselir ondan. Bataklıkta boğulmak üzere olan bir insandan yükselen inilti gibi bir inilti yükselir. Kuyuya düşmüş Yusuf'tan yükselen bir inilti gibi inilti yükselir. Ben malubum, mağdurum, mazlumum, Yıkılmışım ve kırık bir kalbim var, beni bu çukurdan çıkar diye Allah'a yalvaran ve yakaran bir insan, arkaya bakıp da eğrilerini görüyorsam, sabahlara kadar bir lahza gözlerini açıp Rabbinin huzuruna gelmeden geçirdiği gafilane dakikaları düşünüyorsam, yaşadığı gafilce hayatın, o hayatın bütün sel encamelerini gözünden geçiriyorsam, sırat sıratel müstakim'' derken onda bir inilti duyulacaktır. Bu bir düşünmeye bağlı bir şey. Düşünme istidadını kaybetmiş, içinde kalp taşımayan bir insanın bundan anlayacağı bir şey yoktur. Ve seyyatın insanın içinde burkuntu yapması da kalp taşımasına bağlıdır. Günahların, mahsiyetlerin insanda bir acalet isti belirtmesi... İnsanın kalp ve his taşımasına bağlıdır. Camitleşen bir insanın bundan anlayacağı bir şey yoktur. Anladım dese bile yapacağı bir şey yoktur. Cenab-ı Hak bütün letaifimizden bizleri hakikati hakayıkı uzmaya aşina eylesin. O hakikatlarla gönüllerimizi mamur kılsın. Ben sadece fikir verme babında bu hususu size intikal ettirirken temas ettim, geçtim, anlattım demiyorum, çok meselelerde demediğim gibi. Ve bu derste de Rabbimin inayetiyle insanı melekute yükseltebilecek hususların başında bir evvelki derste vaat ettiğim gibi insanın kendi arzularını aşması gelir. İnsanın kendi isteklerini aşması gelir. Kasavvufi bir ifade ile insanın Allah'ın isteklerinde fani olması gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isteklerinde insanın fani olması gelir. İnsanın hayatına Allah'ın istekleri hakim olduğu nisbette o insan, şehevi duygulardan, behimi hislerden, hayvani garizelerden uzak kalmasını bilir. İnsan kendisini açtığı nisbette kendisini bağlayıcı ve bu ten tenceresi içinde bir et yığını haline getirip pişirici hususlardan uzaklaştığı nisbette kalbin ve ruhun hayatına yükselmesini becerebilir. Böylece cismaniyetten ve hayvaniyetten uzaklaşır. Artık o bir ağaç gibi yaşamaz. O şuursuz ve duygusuz değildir. O hadiseler karşısında müteessir olur. O bir insandır. Eşya ve hadiselerden ders almasını bilir. Artık insanlar arasında yaşar. Görenler zahiren onu da onlardan görürler. Fakat onun nazarı ve efkarı melekut aleminde seyretmektedir. Zira o ruhunun hayatını yaşamakta, kalbinin hayatını yaşamakta, sizinle beraber mescide yüz yere koymakta. Ama şairin ifadesiyle adeta teşbih, teşbihdir bu. Cenab-ı Hak bu türlü benzetmelerden münezzeh ve müberradır. Onun başı Rabbin ayaklarının dibinde secde ediyor gibi derin bir haz içindedir. Sizinle beraber secde eder. Allahu Ekber'dir. Adeta arşın üzerinde bunu söylüyor gibidir. Arşın titrediğine şahit olur. Ve sonra meyd dışında kendinden de geçer. Bu tatlı alemin huzur ve neşvesini ilal edecek şeylere karşı eliyle, ayağıyla, koluyla, diliyle, dudağıyla depinir durur ve yerinde kıvranır, iki büklüm olur. Çünkü o artık cismaniyetini yaşamıyor. Çünkü o artık hayvaniyetinden sıyrılmış. Çünkü o huzuru kibriyaya yükselmiş. Melekut aleminin müşahedesi içindedir. Kendini aşmam. Ahlak-ı âliyanın birinci basamağı insanın kendini aşması. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olan insan, Allah'ı temsil etmekle gönderilmiştir. Yaratılmış ve bir mevbud olarak gönderilmiştir. Allah'a ait esmayı temsil edecek insan. ''Ala meratibim'' herkes kendi kâmeti kıymetine göre, sıfat-ı ilahi muhitinde izan ve anlayışına göre bir hayret alemine girecek. Vücut ve vücub alemini düşündükçe dehşetten kendinden geçecek, şaşkına dönecek. Hala <gülüyor> meratibim herkes, Rabbi ile münasebet içinden, İrtikasına göre alemin hakkını verecek ve aleme göre bir vaziyet alacak. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu gösterecektir. Onunla münasebetini devam ettirecektir. Bu münasebet hemen arz edeyim, insanın dünyevi münasebetlerine mani değildir. Bu münasebete mani olan insanın muvazenesizliğidir. İnsan muvazeneyi denge elde ettiği zaman, sırat-ı müstakimi yani muvazeneyi isteyen insan muvazeneyi elde ettiği zaman, sizin içinizde Rabbin huzuruna yükselmesini bulabilir, bilebilir. Ailesiyle beraber Rabbisinin huzurunda dolaşabilir. Çoluk çocuğuyla beraber, onların talim ve terbiyesiyle beraber melekler arasında kah rükuda, kah kah secdede tatlı demler geçirebilir. Rabbim kalben bize irtikal bütuf buyursun ve bizi bu ali makamlara ila buyurarak taziz eylesin. İnsanın kendi kendini aşması üç merhale. Kendi arzularında, Rabbin arzularını kendi arzularına, isteklerine tercih etmesi, Rabbin arzusu, tabiri de caiz mi değil mi münakaşası yapılır. İstek manasına kullanılır. Rabbin isteklerini kendi arzu ve isteklerine tercih etmek suretiyle kendini aşmam. Yeme ve içmesinde Rabbisinin hakkını düşünmem. Şehvi hislerinde Rabbinin üzerinde hakkını düşünmem. Cismaniyetine hizmet ederken Rabbinin hakkını düşünmem. Elin ayağına, diline, dudağına temennaya çekerken Rabbinin hakkını düşünmem. Rabbin hakkına evveliyet vermem. O birincidir deme. Onu başa tac olarak koyma, taca torguç diye takmam. Rabbin isteklerinde ve emirlerinde fani olma, bitme, tükenmem. Onun emirleri karşısında yok olmam. Şayet birisi elini kolunu sallarsa bir yoka değmeden, yok olduğu için bir şeye değmeden sağdan sola soldan sağa geçebilsin. Bu hale gelme. Ve şairi i ifadesiyle kasların elindeki meyyit haline gelme. İstediği tarafa evirsin, istediği tarafa çevirsin, istediği şekli versin, istediği kıvama getirsin, Allah bizi o kıvama getirsin. Sa'd ibn-i Muaz radiyallahu ta'ala Hazretleri. Bedir'de resul Aleyhisselatu Ekrem Vesselam'ın kendisinden bir işaret beklediğini sesincem. Nealleka ta'nina ya Resulallah bizi kastediyorsun demiş ve ileriye atılmıştı. Ben cemaatim hakkında bir şey diyemem. Bize istediğin emirde bulun ya Resulallah. Malımızdan istediğini al ya Resulallah. İstediğin yere infak et ya Resulallah. İstediğin gibi yatır ve kaldır ya Resulallah. Sen de belki kamatgama kadar kılıç çalar kandan gelecektir bu cemaat ya Resulullah diyordum. Resul-i Ekrem'de bitmişliğin. Suyun rengi kabır rengidir. Hazreti Muhammed kabının içine girip de onun rengini almışlığın ifadesi. Ve onda artık Allah mütecellidir. Çünkü aslında Allah mütecellidir. Mümin odur ki ona baktıkları zaman Allah'ı hatırlarlar. Bakışlarından ve kar ve ciddiyetinden, mehabet altında iki büklüm oluşundan, ıstırabından ve iniltisinden ona baktıkları zaman Allah'ı hatırlarlar. İşte bu hale gelmem. Sana bakış dahi başkalarının Allah'la münasebetine vesile olacak kadar melekütleşmek, ruhanileşmek, kalbin dereceyi hayatına yükselmek ve şehri hislerini, beşeri duygularını açmak. Kısaca bugün Yeme ve içmeden Rabbimize ait hakkari ayet keyfiyetinden başlamak suretiyle ve ileride şehevi duyguların esaret zina babı altından ve zinanın hayat-ı istimaiye için nasıl kıran kırana bir felaket oldu üzerinde. Duracağım zaman arz edeceğim fakat şimdi geçeceğim. Şimdi kendi arzularını aşma, Rabbin emir ve isteklerine yükselmem. Az yeme az uyuma Hayrete varma, fani olmam. faniliğinde sonra onu bulmam. Ey dideledir uyku, gel uyan gecelerde, diyor. Çok yiyen, çok iken, şehvet duygularının esir ve zebunu olan insanın, uyanık göz olarak kalkıp da gece kepleri seyretmesine, yıldızların seyrine dalmasına imkan var mıdır? Benim gibi gafilden bunu beklemek ayrı bir gafletin ifadesidir. Ey dide nedir uyku, gel uyan gecelerde. Kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde. Bak heyeti alemde bu hikmetleri seyret. Bul saniin o muhteşem sanatkarı yaratıcıyım. Ol ana mihman gecelerde. çünkü gündüz olursun nice ayar ile gafil. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Kov gafleti dildardan bari utan gecelerde. Az ye, az uyu, hayrete var fani olandan. Bul beka, bul beka, bırak kanayı. Ol ana, mihman gecelerden. Rabbin konağının kapılarını açıyor. Misafirler için kervan saraylarının kapılarını açıyor. Rahmetin eteklerini açıyor. Semai dünyaya kadar keyfiyeti meçhur nüzulüyle iniyor. Ve sonra sana diyor ki yok mu teveccüh eden yok mu dua eden, yok mu inhiratlarından dolayı inleyen, ağlayan, feryat eden, gönül inirtisi duymak istiyorum, ceyhun olmuş gözyaşı görmek istiyorum, kaddi bükülmüş kametler görmek istiyorum, ah istiyorum, enin istiyorum, yok mu? diyorum? Ve sen kalkacaksın, yeme içme midende ağırlık meydana getirmiyorsan, gaflet üzerine kabus gibi çullanmamışsan, dünya Allah'tan daha ağır basmıyorsam. Allah'ın hakkını unutmamış isen, kalkacaksın Rabbinin senin için hazırladığım o mihman saraylarına, onun mihmandarlığına koşacaksın. Rabbine misafir olacaksın. Ölmemişsen, uyumuyorsan, gaflette boğulmamış isen, İnsanlığından uzaklaşmamış isen, ruh ve kalp taşıdığına inanıyorsan ve hala böyle bir şey sende bulunduğuna inanıyorsan, Rabbin mehmandarlığına koşacaksın. Kendini aşma diyoruz buna. Ama yiyen, içen, istediği gibi yiyen, içen insanın kendisini aşmasına imkan var mı? Yeme, içme insanda gaflet getirir. Haddinden fazla yeme içme insanda gaflet getirir. Ve sonra şehevi duyguları kamçılar. Ve sonra kazandığı şey matlubuna kafi gelmediği için hırs kabarır ve hortlar. Ve sonra başkalarının elindekine göz diktiği için cidar başlar, kavga başlar. Haset başlar, kin başlar, nefret başlar. Çok şey yemeye, çok şey içmeye kendisini alıştıran, zarurinin dışında şeylere her uzatmaya alışan, cismaniyetini de ona alıştıran bu ateşe giden kelebekler gibi kalbini ve ruhunu da cismaniyetinin arkasına takıp ateşlere doğru sürükleyen zavallı insan, tiryakilikleriyle, alışkanlıklarıyla o hale gelir ki o bir canavardır artık. Önüne gelene saldırır. Önüne gelenin elinden malını gasp etmeye çalışır. Lehbucaratunun için şiar olur. Yağma etme, talan etme ve zorla hırsızlık yapmam. Çeşitli yollarla milletin malını elde etme yollarını düşünür, bir canavar şeklinde hareket eder. İnsan yeme karşısında bir kere rükû ettimin. Artık şahavi duyguları, beşeri hisleri karşısında secde hazır demektir. Bir gün kendi arzularını karşısına put olarak yerleştirecek. Allahu Ekber deyip onun karşısında secdeye gidecek. Belki Allahu Ekber de demeyecek. Belki o el Hava Ekber deyip onun karşısında rükûa gidecektir. Zira Kur'an men ittakada ilâhehu hevâhu diyor. Hevasını ilah edinen insan, kim havasını ilah iddiaz edersem, arzularının esir olursam. Beşeri yeri duyguları karşısında iki büklüm bulunursam, onun Allah'a kul olması düşünülemez. O mabudunu bulmuştur. Fena uzubillah baş aşağı gitmiş mabudunu bulmuştur. Yıkıldığı yerde bir mabut bulmuş ama başına bela bulmuştur. Sonra cehalet içinde ilimsiz Allah onu bir dalarete sürükler götürür. Bu kötü akıbet ve Rabbim bizi muhafaza buyursun. Sizleri istikamet içinde daim eylesin. Dini mübinin esasatını ruhlarınıza ve vicdanlarınıza duyursun. Onun için her aklını estiği zaman yiyenlere karşı içenlere karşı ki onları kafir zümreti içinde görüyoruz. Kur'an-ı Kerim şu türlü bir dil kullanıyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَسْوَى لَهُمْ Onlar ki nankörlük içindedirler, küfür ve küfran içindedirler, kalplerindeki irfan ve muhabbet istidadını köreltmiştirler, kafir olmuşlardır. Onlar yetemetteun... Temettü peşindedirler. Hayattan kam alma peşindedirler. Zevklerinin ve arzularının esiridirler. يَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْاَنْعَامُ Behaimin yediği gibi yerler. Ne oruç bilirler, ne de perhiz bilirler. Ne yemeye sınır korlar. Kaldı ki onlar yemeleri ve içmeleri sınır içindedir. يَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْاَنْعَامُ Kur'an diyor yüzünde zehifelerden sürünüp gidenler gibi, ayaklar üzerine emekleyip gidenler gibi yerler, yerler ve nâr-u Bu varacakları yerde onların cehennemdir diyor. İnsan olarak yaratıldı insan. Yüce bir kametle donatıldı insan. Ve sonra Allah'ın bu unutan insan, insanlığından uzaklaşan, Kalbinden ve ruhundan uzaklaşan insan, insaniyetini kaybettiği için öbür alemde insanlara seza muameleye tabi tutulmayacak. Belki dununda bir mahluk olan, behaimin maruz kaldığı şeylere, duçar olduğu şeylere maruz kalacaktır. Onlar toprak olacak, azaptan da mahzun kalacaklar ve insanlığını yitirmiş insan, ya leytani kuntu turaba, keşke toprak olsaydım diyecek. Bu hizdar ve bu husran içinde, bu türlü ve duçar olmadan Allah bizi muhafaza buyursun. Ve'l-lezîne kaferû kafirler temettü peşindedirler. Hayattan kem almak için yarış peşindedirler. Makam ve mansıp kovalamaktadırlar. Dini hislerden mahrumdurlar. Onların hayatları içinde Rabbin rıza ve isteklerine dair hiçbir şey yoktur. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bahis yoktur. Bütün hayat destanları dünya etrafında dönüp durmaktadır. kuruna مَا تَأْكُلُوا الْاَنْعَانِ Duygu ve düşüncede böyle iflas edincem, bu türlü sefalete düşünce, yemeden, içmeden... İki, iki, iki, i̇ki çene arasıyla apış arasını düşünmeden başkam bir dertler olmayacaktır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki hususta bana söz verin, cennete gireceğinizi tekeffür edeyim buyuruyor. Şuraya giren ve çıkan mevzuunda ölçülere riayet edeceğinize dair söz verin. Apış arasını koruyacağınıza dair bana söz verin, cennete gireceğinizi tekeffür edeyim diyor. Buradan giren başka şeyler de yaptırtır. Burada mağlup olan insan başka noktalarda da mağlup olur. Bu türlü kendisini yemeye içmeye kaptıran, yemeği içmeyi hayatın en ideal ufku zanneden ve o istikamette hareket eden, yemek içmek ve yaşamak için yaşayan, yani gafilane yaşayan bir insanın şehevi izlerden kendisini alması mümkün değildir. Onun için... Tirmizinin rivayet ettiği hadis şeriften Ma mala ibnu Adam min karnından daha şerli bir kabı doldurmamıştır şimdiye kadar. Doldurduğu kabların en şerlisi kendi karnıdır. Başına bir beladır o. Gecenin o tatlı dakikalarında insan Rabbisinden uzaklaştırır. Kardeşlerine düşman kılar. Ve onun için bir gazet ferdesi olur. Onu şehevi hislerin bunu haline getirir. İnsanın doldurduğu kaplar içinde karnı da bir kaptır, midesi de bir kaptır. En şerdi kap midesidir. Bunun hıfzı zaha açısından izahı mevsimi adı geldiği zaman bana dair değil. Başkalarından alabileceğim, intikal ettirebileceğim şeklinde intikal ettireceğim. Fakat bugün arzularımızı asma, aşma ve Rabbin isteklerinde fâne olma husus üzerinde durduğum için, bunun o noktasına, o hususuna temas etmeyeceğim. Mü'min yemeden, içmeden kendisini çekebildiğim, az buçuk perhize verebildiğim, hayatın huşûnetlerine razı olabildiği nisbette nefsini frenleyebilecek, Allah'ın tevfik ve inayetiyle melekut alemine de yükselebilecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme müsteh söz diyorlar. Tasavvuf erbabının sözlerine benziyor. Deylemi rivayet ediyor. İlbetü's-suf ve şemmirü ve kulü fi asnafil butum tedkülü <gülüyor> melekute rabbikuna ukema Haşin elbiseler giyiniz, yani ipeklere, atlaslara bürünmeyiniz. Yumuşak döşeklerde gazet içinde yaşamayınız. Hayatın biraz huşunetini tadınız, biraz kendinizi meşakkatlere alıştırınız. Bu kadar yumuşak yaşamayı alışan bir insan, sonra kendisinden sertlikler beklendiği zaman vazifesini eda edemez. Günde üç defa önüne gelip kalkan sofraları terk edemez yumuşak döşekten ayrılamaz. Vatan tehlikede dendiği zaman, İngilizler Çanakkale'ye geldi dendiği zaman, memleket işgal edildi dendiği zaman, vatandaş senin memleketinde Kızıl bayrak dalgalandırmak isteyenler var dendiği zaman, ödü kopar onun sofralarından olacak diye, ödü kopar onun yumuşak döşeğinden mahrum kalacak diye, ailesinden uzaklaşacak diye, Kendisini az, az buçuk sertliklere alıştırmamış bir insandan beklenecek hiçbir fedakarlık yoktur. Hiçbir feragat yoktur. Zahiren fedakarlık ve feragat yapıyor gibi olsa bile fakat devamlılık isteyen, süreklilik isteyen, istimrar isteyen, azim isteyen, cahit isteyen ve kararlılık isteyen büyük ve uzun zamana mütevakkı büyük davalardan o insanın yapacağı hiçbir şey yoktur bir kere alevlenir gün döndü sapı gibi ve söner geriye bıraktığı herhangi bir enerji yoktur. Devamlılık ve istimrar içinde azim ve kararlılık içinde büyük mücadele veren kimseler hayatın huşunetine alışmış kimselerdir. Binaenaleyh siz haşin elbiseler giyin diyor. Deylemi Resul-i Ekrem'e isnat ediyor bunu. Sert elbiseler giyin. Yani biraz hayatın yumuşaklığından kendinizi alıverin. Bir kısım arzularınıza, nefsinize bilken verin. Onun bir kısım arzu ve isteklerini terk ediverin. Ta Allah'ın isteklerine yer kaltın. Bütün bir hayatı nefsin istekleriyle doldurur ve donatırsanız, Rabbiniz benim de isteklerim vardı, onlar nerede derse ne diyeceksiniz? Ve sonra diyor ki, Ve şemmirû. Canınızı dişinize takınız, paçayısı vayınız, Allah karşısında ciddi bir kul olduğunuzu gösteriniz. Wakulu fi asnaf butunikum ikum, veya fi asnaf Yemek yerseniz karınlarınızı, içinizi yarıya kadar doldurunuz. Bir şey içerseniz yarıya kadar doldurunun. Sizi gaflete götürecek kadar değil. Daima yarım karın kalkıveriniz. Bunu da hıfzı saha açısından tahlil yapabiliriz fakat ilerideki derslere bırakacağım inşallah. Sıhhatin ve cismaniyetin korunması açısından dahi bunlar Resul-i Ekrem tarafından bize tevdi buyurulan öyle muhteşem reçetelerdir ki bu reçetelere uyan kimsenin iki büsküm olması asla düşünülmez. Hastalıkların, çeşitli emrazın o insana hücum etmesi ve tasallutu asla düşünülemez günahlarını dökmek için Allah'ın vereceği şeyler yani onun su itiyarına mütevakkif şeyler gelmez demek istiyorum. Yoksa Mevlaî müteal çok defada insanın günahlarını dökmek için bela ve devahi onun başına musallat eder. Mevsiminde, vaktinde, mevzuunda artırmıştır bunu da. Ve yine Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme dair Seyyidetine Hazreti Fatıma rivayet ediyor Haris İbni Üsameden naklen. Ayşe validemiz de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem otururken, Hazreti Fatıma elinde kuru bir ekmek parçası ile içeriye girdi. Ve Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Bir su bile beklemeden alıp ağzına götürürken şöyle diyordu, Ya bu ne yeter? valbu <gülüyor> Kem. Kızcam, bu senin babanın üç günden beri bulamadığı bir parça ekmektir diyordu. Üç günden beri bunu daybup ağzımak koyamamıştım. Evinde olanı veriyordum. Evinde olanı verince nesine karşı da böyle davranıyordu. Çok defa ayaklarının bağı çözüldüğü zaman ancak işin farkına varıyordu. Söz sözü hatırlattığı için, Yine Taberal'in rivayet ettiği Ebu Hüreyre'nin naklını art edeyim. Yanına girdim namaz kılıyordu oturarak. Onun namaz kılışında bir hava bir eda vardı. İçinde boyunduruklar dönüyor gibi inilti duyulurdu ondan. Rabbin huzurunda duruşun bütün ağırlığı kendisini gösterirdi. Namaz kılıyordu oturarak namaz kılıyordu. Yanına sokuldum. Selam verince hasta mısın ya Resulallah dedim. ''Hayır'' dedi ya Ebu Hureyre, dedi. Açlıktan ayağa kalkamadım. Ağlamaya başlayınca ''Ağlama ya Ebu Hureyre'' dedi. ''Ahirette hesabın hafifi açlaradır'' buyuruyordum. Burada gönlünde ve cismaniyetinde, ruhi hayatında ve kalbi hayatında Rabbin isteklerini düşünen insan, cismaniyetine malum olmayan insan, Beşeri isteklerini, hayvani garizelerini aşabilen insan, orada azabat uçar olmayacaktır diyordu. Paçayı bu denli su yiyeceksiniz. Canınızı bu türlü dişinize takacaksınız. i̇badet taata böyle kendinizi vereceksiniz. Allah'ın tevfikiyle melek-ü yükseleceksiniz. Tedhulu melekute rabbikum. Rabbinizin melekutuna yükseleceksiniz. Hristiyanlıkta bu eda çoktur, böyle anlatma çoktur. Ama bunu Abu Mansur'u değil mi bizim ehli sünnet âlimlerinden muhaddis naklediyor. Müslim-i Şerif aynı istikamette Ayşe-i Sıddıka'dan naklettiği şey de şöyledir. Maşeb'a'n-Nebiyü <mâ> sallallahu aleyhi ve sellem bi-hubzi'l-Hindat. تَلَافَةَ اَيَّا مِنْ تِبَاعَاً اَوْ كَمَا قَالْ حَتَّى فَارَقَ عَنِ Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peşi peşine üç gün buğday ekmeğinden karnı doymamıştı, öylece dünyadan ayrıldı diyor. Sadece buğday ekmeğinden. Yok muydu acaba? Yiyemez miydi acaba? Onu Rabbisinden uzaklaştıracak her şeye karşı ilanı harbetmiştin. Onu gönlünden uzaklaştıracak, Ruhuyla bütünleşmeden uzaklaştıracak her şeye karşı ilanı harf etmiştim. O peygamberlikle serfirazdı. Ve peygamberliğin muktezası da insanlar arasında neşrihak ve tebliğ vazifesinde bulunmaktan ibaretti. Ama gün geldi ki melekleşmesiyle o melekler gibi pervaz etti. Arşı perşi birbirine katacak mahiyetten. O noktaya yükseldi ki cibril ona doğuna yürü ya Muhammed. Bundan öte top senin, çevkan senindir. Bir adım ileriye atamam diyordum. Miraç Resul-i Ekrem'in kulluğunun semeresidir. Rab karşısında vaziyetini idrak etmenin semeresidir. Peygamberliğe gelmiş bir lütuf gibi görünse bile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yerde yaşarken göklerde yaşamaya liyakat kazanınca Allah aldı gökleri de gezdirdim. Yer kendisine dar geldiği bir dönemde, Hatice'nin irtihal edip, Ebu Talib'in ahirete intikal etmesini bir takip, radıyallahu anh'am, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yerine kendisini sıkanlar tarafından iyice sıkılmıştım. Sema'nın etekleri şerefle, mücevherlerle dolacaktı. Yer sana yüz vermiyorsa gel bana diyordu adetam Ve o kulluğuyla pervaz ettim. Cismi o kadar hafiflemişti ki, Ruhunun arkasına takılmıştım, Ruh bükü gibim, gibi, yıldızdan yıldıza kaldırım taşlarına basar gibi basıp yükselirken, Resul-i Ekrem'de soluk soluğa Rabbisine doğru koşuyordum. O Firuza Tuğla'da yapılmış yüce tac başına konduğu zaman, bütün peygamberler kemer ve seyubudiyet içinde, elhak sen Allah'ın Resulusun diyorlardı. Kulluğuyla Resul-i Ekrem, Merhaleleri aşıyor, makamları aşıyor, öyle yüce bir makama yükseliyordu ki o makamı anlatmak için Kur'an'ın kullandığı tabirde biz vücub ve imkan arası bir vakat makam hissini seziyoruz. Kâ Ka ve kavseyni adına sözünden vücubla imkan arası bir nokta, noktaya yükseldiği manasını seziyoruz Kur'an'ın beyanından, Kur'an'ın bu mevzuda kullandığı ifade eden ve malzemeden. Resul-i Ekrem vacibül vücut değildir. Fakat o noktada siz imkan alemine ait bir parça nazarıyla bakamazsınız. Zira o dakikada o melekleri de geçmişti, semekleri de geçmişti. Cennet hurileri bütünüyle kendisine teşrifatçılık yapıyor. Gılman, lülü, mercan gibi ayaklarının dibine saçılıyordum. O ise tekrar kulluk havası içinde, yeniden beşerin içine dönüp beşeri irşad etmen... Duyduğu ve tatlığı şeyleri onlara doyurma. Aç ve susuz vicdanları ve kalpleri semadan gelen hakikatlerle doyurma. Düşüncesi azmi içinde paçayı sıvadım. Canını dişine taktı. Yeniden şu ten tencerenin içinde kaynamak üzere içimize döndü. İnsan ruhi hayatına ve kalbi hayatına bu noktadaki temkini ve tedbiriyle ancak yükselebilir. Bu noktada tedbir ve temkinini kaybeden insanın yapacağı bir şey de yoktur. Onun içindir ki aziz Müslüman burada bir lahta sözümü kesip iki noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Nefsim dahil mevize, mevize yapılmak için yapılmaz. Her söz söylenirken Bizim ruhi hayatımıza ve kalbi hayatımıza dair bir meselenin haline matuf olmalıdır. Ve yine her söz dinlenirken kalbi ve ruhi hayatımıza ait bir meselenin çözülmesine matuf olmalıdır. Şayet söylenen sözlerden istifade etmeyeceksek, benim söylememin ve sizin de dinlemenizin bir faydası yoktur. Faydasız söz söylemeden Allah'a sığınırım. Sizin adınıza da faydasız söz dinlemeden yine Allah'a Rabbime sığınır özür dilerim. Şayet insan melekut alemine fervaz etmesin, cismaniyetten ve hayvaniyetten sıyrılmasına vabeste ise, bağlıysa insan bu yolu araştırma mecburiyetindedir. Ne yapacaktır ki acaba insan kalbin ve ruhun dereceyi hayatına girsin? Ne yapacaktır ki insan bu hali ve bu havayı kazansın? Bir hekimin reçetesine riayet ediyor gibi kendi hayatı adına tanzim edeceği perhize riayet edecektir. İnsan kendisini perhize tabi tutacaktır. Cesedin zekatıdır bu. Cesed bunu sırtından atmak suretiyle yani havai nefsine tabi olmayı daha sonra da pek çok günaha girmeyi, şehavani duygularına esir olmayı sırtından attıktan sonra kalbi de saffete kavuşacaktır. Kalbinde bir yüceliş belirecektir onun. İnsan kendisini perhize alıştıracaktır. Hayatına bir ölçü getirecektir. Yemeklerine ölçü koyacaktır. Bir mi yemeliyim, iki mi yemeliyim? Yerken ne kadar yemeliyim? Ağzım tadında öyle mi ayrılmalıyım? Kalbimde arzu ediyorken öyle mi ayrılmalıyım? Bunları düşünmeli ve kendi hayatına bir perhiz getirmeliyiz. Maddi ve manevi hayatın sıhhatı perhizdir. Maddi ve manevi hayatın istikameti perhizedir. Maddi ve manevi hayatın yükselmesi perhize bağlıdır. Maddi ve manevi sukut ise önüne geldiği gibi her şeyi yiyen ve Kur'an'ın ifadesiyle ye'ekulûne kemâ te'ekulûl-en'âm ve'l-nâru mesvellehum tokatını yiyen insanların hayatıdır. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ dünya. Yediniz içtiniz. Hayır adına yaptığınız her şeyin mükafatını dünyada bitirdiniz. Gayrı ahirette ne bekliyorsunuz? Ezhaftum tayyibatikum fi hayatikumed dünya. Bütün tayyibatınızı dünya hayatında yiyip bitirdiniz. Onun için hak dostum, ağzına götüreceği bir yudum suda dahi Cenab-ı Hakk'ın hesap vereceğim. Bu ve ahirete ait bir yudum şeyi yuttuğu endişesini taşımış, irkilmiş ve korkmuştur. Seyyidina Hazreti Ömer'e soğuk su getirdiklerinden cennetten kaybedeceğim bir şey endişesiyle içmemiştir onu. Cennetten bir şey kaybedeceğim endişesiyle Seyyidina Hazreti Ebu e bir şey getirildiğinde size daha evvelde arz etmiştim. İftar vakti susamıştım. Dudaklar kupkuruydu. Bir yudum su getirdiler. Elini aldığı zaman biri eli titredi ve ağlamaya başladı. Ve sonra hıçkırıklar boğdu kendisini. Bardağı yere koydu muttasıl ağlıyordu. Halifeydi, devrin devlet reisiydi. Yanına geldi dediler, ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Su size neyi hatırlattı ağlıyorsunuz. Hıçkırıklarını yutunca kendine geldi ve dedi ki, bir gün resul Ekrem'in yanındaydım. O biri ellerini şöyle yaptı, bir şey itiyor gibiydi, reddediyor gibiydi. Adet atılan saline girmiş gibi bir hali vardı. Sanki karşısında biriyle mücadele ediyordu. Sonra dönüp bize bakınca dedim ki ya Resulallah ne yaptınız söyle. Buyurdular ki dünya temessül etti. Bana kendini kabul ettirmek istedi. Git dedim benim seninle işim yok dedim ona. Ben seni Allah'ın tevfikiyle aşmışım. Döndü bana dedi ki, sen beni reddediyorsun ama senden sonrakilere kendimi kabul ettireceğim. Ebu Bekir alıyor. Ben korkuyorum acaba dünyanın kendini kabul ettirdiği ben miyim? Şu iftar herkes acaba bu soğuk suyu bulabiliyor mu? Önüne konan şu sofradaki yemekleri bulabiliyor mu? Tebhanın en dünlün hayat tarzını yaşamıyorsam, Resul-i Ekrem'le bir sofrada beraber oturup, turfanda cennet siyafetlerinden istifade etmeme imkan var mıdır? Ebu Bekir tasavvuru ve düşüncesi. Bu kadar kimseden istemiyoruz. Rabbimiz de bizden bu kadar istemiyoruz. Ama şu dünya hayatı içinde, nefsin istekleri arasında Rabbimizin emir ve isteklerine bu kadar yer vermek, insanlığın muktezasıdır. Şu insanlık libasını bize giydiren Hazreti Allah. Yerlerde emeklemeden bizi kurtaran Hazreti Allah. Elle ayakla, gözle kulakla, dille dudakla bizi serpiraz kılan Hazreti Allah. Akılla, şuurla, sair hayvanattan bizi tebrik ve temiz eden ayıran Hazreti Allah. Varlığın en kıvamına bizi ulaştıran Hazreti Allah. Ve bu ulaştırdığı kıvamı kasemle lakad halaknan insane fi ahseni takvim sözüyle bize intikal ettiren Allah. Bize kerem ve şeref bahşeden Allah. Verdiği kerem ve şerefi kasemle yine bize anlatan ve lakad kerremna beni Adem'e diyen Allah Celle celaluhu. Her halde sahi mahlukattan istediği şeyin üstünde bizden istediği bir şey vardır. Herhalde bizi bu nimetlerle ferverdi eden Hazreti Allah'ın, bu libasla süsleyen Hazreti Allah'ın, bu akılla donatan Hazreti Allah'ın, idrakla bezeyen Hazreti Allah'ın, bunlardan mahrum olan mahlukattan, istediğinden farklı bizden istediği şeyler vardır. Düşündün mü? O da yiyor, içiyor ve yatıyor. O da Zifa zifat ve sifah yapıyor. Arzularının arkasından koşuyor. Varla bahşedilmiş, mekli, şehevi hisleri yaşıyor. Sen de aynı şeyleri yaşarsan, ahirette onların tabi tutulduğu muameleye tabi tutulacağından endişe etmez misin? Rabbim bu endişeyle kalbimizi ihya buyursun. Böyle bir endişeyle kalbimizi ihya buyursun. Rabia adviyanın karşısına, İmam süfyan Sevri çıktığı zaman ondan bir şey dinlemek istiyordu. Hasan Basri merhumun yetiştirdiğim bu büyük kadın. tabiin devrinde gözünün yaşı durmadan şahit olunan büyük bir kadındır. Uyuduğunu görmemişlerdi. Sabahlara kadar ayakta rüküde veya kıyamda başımı ayaklarının altına koyacağım büyük kadındır. Şafak olup da horozlar ötmeye ve gafiller kalkmaya başlayınca Sadece sabah namazını kılma maksadıyla kalkanlar kalkmaya başlayınca Rabbim affetsin namazı kılana gafil dedim ağzından çıktı. Bir yönüyle geceyi ihya edenlere karşı onlar gafildir ondan dolayı dedim. Yoksa mutlak da söylemedim. Artık benim az istirahat etmem lazım Başını secde halinde yere koy. Bu arada beş-on dakika kadar hafif gözlerini kapar ve dinlenir. E eh, sabah namazının vakti geldi. Rabbime hamdolsun bugünlük bu kadar dinlendim der sonra da sabah namazını kılar. İmam Sevri yanına gittiği zaman kendisine bir şeyler anlatır. O da ona bir şeyler anlatır. Ve Rabia Adviye'nin anlattığı şeyler karşısında İmam Sevri istemeyerek çok hüznüm var. Çok mahzunum. Ödüm kopuyor Rabbimden der ki büyük kadın ona eğer sende hüzün olsaydım, o büyük süfyanı sevriye mala mülke temenna çekmeyen süfyanı sevriye eğer sende hüzün olsaydı ve hüzün olsaydın, şu dakikada benim gibi bir kadınla burada boş ve füzuli lakırdı eder miydin Gider Rabbin karşısında kemerbeste yübudiyet içinde dururdun der bu iyice hüzur ver hüzün verir ve iyice hüzün verir büyük gönle Süfyan-ı Sevri'nin büyük gönlüne iyice huzur verir. Böyle tanıma dünyayı. Ve nefsine böyle çektirmem. Ruhuyla ve kalbiyle o delini yükselmem. Büyüklere hasb-ı keyfiyet halinde devam ede gitmiş. Hayata bir perhiz koymuşlar. Yemeye, içmeye vesaire şeylerden temettüye ölçü getirmişlerim. Ve bu ölçülü hayat içinde yükselme yol ve imkanını bulmuşlar. Rabbim bizi de yükseltsin. Birincisi bu. ikincisi mütenevvi et prensip olarak sözüme noktalı bir gün koydum. Fikir değiştirdim. Meseleyi bitirsem bile fikir değiştirdim. Ayrı bir hususu arz ediyorum. İkinci husus olarak, mütenevvi nimetlerden iştinap etmek lazım. Suni iştahın, yapmacık iştahın muhtezası olan çeşit çeşit nimetlerden ictinab etmek lazım. Zira önümüze gelen birkaç çeşit bizim çok yememizi hazırlamış olur. Ve bizi çok yemeye zorlamış olur. Bu ise kalbi hayatımızı ve ruhi hayatımızı dinamitlemiş olur. Bu yolla israfa girmiş oluruz. Mütenevi etimeden kaşınmak lazım. Bağışlayın fa... Kafana kısılan fare gibi insanın da kapanı mütenevvi etkimedir. Şuradan bir aldım buradan da bir alayım diyen, başımızı çeşit çeşit nimetlere soktuğumuz zaman, bir daha geriye alamama durumuyla karşı karşıya bulunduğumuzu bir lahta hatırdan çıkarmayalım. İmam Nevev öyledirmiş, ben seni pislik fabrikası yapmadım. Niçin yemek yemiyorsun dedikleri zaman büyük imam diyor ki, çok yemek yiyince defi tabi yapma yüzüme hasıl oluyor. O zaman da Rabbimden utanıyorum. Kulum ben namazcağa gelesin gidesin. İnsanlığa faydalı olasın. Kulluktan dur olmayasın diye mi seni yarattım? Yoksa mutfakla defi tabi yapacağın gaide arasında gelip gitmek için mi seni yarattım dersen ne derim ben diyordum? İnsafla düşünün izanla değerlendirin, idrakla meselenin üzerine gelin. İnsan Rabbisiyle münasebetini devam ettirmek için mi? Bu münasebet içinde insanla faydalı olmak için mi? Milletini yükseltmek ve yüceltmek için mi? Onun irfan hayatına bir şeyler ilave etmek için mi? Yoksa mutfakla defi tabi yapacağı yer arasında gelip gitmek için mi? Ve sonra da gafilane Rabbin huzurunda dururken dahi bu huzuru edecek kadar gaflet içinde bulunmak için mi yarattım derse ne diyeceksin? Onlar endişe ediyorlar sen ne diyeceksin? İnsan bir kere başını kaptırdı mı? Çeşit çeşit nimetlere başını kaptırdımım? Bir kere zevklere alıştı mı? Artık kendisini alamaz. وَنَّصُكَ طُفْلِ اِنْ تُحْمِلْهُ شَبَّعَلَى hubb ve in taftimu fatimin nefes tıpkı bir çocuk gibidir. Nefes tıpkı bir tıfl gibi dir. İn <gülüyor> töhmilu şabba ala hubb-ı ihmal edersen ipini bırakıverirsen o artık süte alışkınlık içinde, İstediği yerden otlar, istediği şeylere el uzatır, istediği şeyleri alır ve öyle gelişir. Süte alışmış kocaman bir çocuk gibi, o yaşında yine sokağın ortasında anasını yıkar, memesini ağzını alır emmeye çalışıyoruz. Vardır ya böyle hirkat dairibeleri. Nefsinizi bırakıverirseniz, arzular tarlası içinde otlamaya terkedi verirseniz, süt alışmış çocuk gibi yıllar geçer de farkına varamasınız. Bakarsınız ki onun içinde o zavallı, onun içinde farkı olmuyor. Ve intasttim uyan satımı, bir kere de sütten kesiverdim o da kesili verir. Bir kere ağzına ziman mi hemen vurulu verir. Rabb'e tevcih ettimi Rabb'e alır kendisine götürü verir. Rabbim nefsimize karşı vaziyetimizi ayarlamakla bizi muvaffak eder. Aziz Müslüman, size intikal ettirmek istediğim şeyin esası şudur. ruh cesedin ramına gelişir. Mana maddenin ramına kuvvet kazanır. Masiye karşı kuvvetinizin kırılması taata karşı kuvvet kazanmanız için ruhunuza kuvvet vermeniz onu kamçılamanız ve aynı zamanda kalbinizi takviye etmeniz lazımdır. Cesedine çok bakan kimseler, cesedine çok müftele olan kimseler çok az Müslüman büyükün isvete ruh ve kalbini ihmal ederler. Ruh ve kalbini ihmal eden insanın da Rabbi ile münasebetinden bahsetmek mümkün değildi. Kalbin ve ruhun hayatına girebilmek için ilk basamak ilk merdiven, cismaniyetten çıkmak ve hayvaniyeti bırakmaktır. Biz içinde bulunduğumuz bazı şeyler bizi cismaniyette cemadata götürür ve nim canlılar âlemine türükler. bir kısım şeylerde bizim doğnumuzdaki mahlukatın seviyesine bizi düşürür fenâuz billâhi teâlâ bir kısım şeyler vardır ki yememiz içmemiz bizi ağaçlar seviyesine düşürür münafıklar hakkındaki enhum huşudun müsennededirken kuran-ı kerim kendilerini atlas giydirilmiş ağaçlar gibi münafıklar hakkında kullanıyor Dış görünümleri insan gibi. Ve yine Kur'an diyor, söz söylerlerse dinlersin ya Muhammed sallallahu İnsan zannedersin de sözlerine kulak verirsin. Habuki hadizatında onlar keren gibi insanlar. Yalnız atlas yedirilmiş sırtlarına. Müdebdeb ve muhteşem görünümleri var. Fevkalade görünümleri var. Yasmâhûne kulle aleyhim. Her sayhayı aleyhlerinde zannederler. Kuyruklu yıldız ödlerini koparır, akrep ödlerini koparır, dünyayı kaybedeceğiz diye ödüleri kopar. Dünyada meydana gelen her bağırtıyı ve çağırtıyı aleyhlerinde zannederler. İnsan nefsinin arzularına esareti hizmetinde bir böyle cemaat veya nim canlı derecesine düşer baş aşağı. Ve bunlar içinde inna innekum ve ma min dunillahi hasabu cehennem. Siz ve Allah'tan gayrı mabud olarak taptığınız her şey cehennemin oduz, odunusunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Ne yanar? Ne yakılır? Odun yanar ve odun yakılır. Daha doğrusu yanacak ve yakılacak şeyler yakılır. Kur'an diyor ki Enbiya suresinden. mi? İnnakum ve ma ta'budun min dunillahi hasbu cehennem. Antum leha varidun. Fehamma lehu yuriyecksun. Bütün hübelleriniz, latlarınız, üzzalarınızla beraber, nailelerinizle, hesaplarınızla beraber siz cehennemin odunusunuz diyor. Derken İnsanca dünyaya gelmiş, insanlığını koruyamamış, sireti itibariyle mezk olmuş ve sadece sureti insan olarak kalmış insanların, suretlerini de siretlerine uygun yapmak için öbür alemde Allah odun haline getirip cehenneme atacak. İnsan burada dual yaşayabilir, siret suret farklılığı içinde yaşayabilir. İç alemi başka dışı başta yaşayabilir. Fakat Allah Celle Celaluhu öbür alemden herkesin cesedini ve cismini kalbinin ve ruhunun yanına götürecek. Ölmüş kalpler ölmüş ruhlar, meyyit kalpler ve meyyit ruhlar cemaat atalaya durm canlılara intikal ettiği için insan da cesediyle onların yanına gidecektir. İşin akliyatı budur, fikir yönü budur ve insan vardır ki onlar da sadece hayatı kadınların içinde kızların içinde Kur'an'ın yine bir ayetiyle ifade buyrulduğu gibi Zu'l-in-nâsu hubbuş min'en-nisâi ve'l-banîn ve'l-qanâtir'l-mukantare min'ez-zahab ve'l-fiddeti ve'l-hayl'l-mesavmeti ve'l-en'am ve'l-hird zâlike matâ'u'l-hayâtid-dünyâ ve'llâhu 'indehu husnul me'âb sadakallâhul azîm Kadınlardan ve çocuklardan, onlara dair olan şehevi hislerle, arzularla beslenmiş bir kısım kimseler vardır, insanlar vardır. Bir kısım kimseler vardır ki onlara bunlar çok süslü, püslü ve bezenmiş görünmektedir. Yığın yığın altınlar, gümüşler, damlar, tarlalar, sırtlarına eğer vurulmuş muhteşem atlar ve bunlarla sadece şehevi hislerini yaşamak için koşan yağız delikanlılar. Bunlar ise bu hal ve bu havalarıyla, kendilerinin dununda yerde emekleyen insanların derecesine sukut edeceklerdir. Ve bunların suratına da hafizan Allah ve iyakum, kel en'âmi belhum atal, tokatı iniyor. Onlar behaimden daha, bahaim belki behaimden daha aşağı diyen, Kur'an-ı beyan, insanca yaşama yerine behaimce yaşama ikame eden kimselerin suratına tokat vuruyor. Sizi tenzih ederim. Melaike-i kiramın beraberinde bulunduğu bir cemaati, bu türlü baş aşağı gitmeden tenzih ederim. Rabbim sizi ve beni baş aşağı gitmeden muhafaza buyursun. Âlâ-i insaniyeti ilâh Aziz Müslüman, bu derste sadece kendimizi aşma adına, yeme içme ve az buçuk, Şehvi hislerimiz adına, Hayatımıza sınır getirme üzerinde durdum ve ahlak-ı aliyenin ilk basamağı dedim. İleride aleyhissalatü vesselamın evsafı aliyesinin ve Cenab-ı Hakk'ın esma-i bizde tecelli etme yolları üzerinde dururken, bunların kalplerinizde gönüllerinizde mahkez bulabilmesi için evvela bu basamakları size intikal ettirme lüzumunu duyuyorum evvela ağzın bu afet ve bu musibetlerinden apış arasının afet ve musibetlerinden tahassülü lüzumuna inanıyorum İnsan bu iki noktada korunamazsa ki resul sallallahu aleyhi ve sellem korunanlar için cenneti tekefül ediyor mefhumu mahalifiyle korunmayanlar için cennet tekefül edilmiyor demektir Rabbim ithal buyurursa buyurur Rabbim ithal buyursun biz mücrimleri de ithal buyurdu. Rabbimin inayet ve ihsanıyla. Amin. Rabbimin inayet ve ihsanıyla. Amin. Önümüzdeki bir iki derste bu mevzuda bizi alıkoyacak. koyacak. ı Aliye-i İslamiye'yi yaşamamıza mani olacak. Ahlak-ı Kur'aniye ile mütehallik olmamızı engelleyecek. İlahi ahlak temasına yükselmemize mani olacak. Bir kısım mevani de yine sıralayacak ve ondan sonra inşaallahu teala müminin ahlakına intikal edeceğim. Bunlar menfi yönden şeylerdir. İslam menfi ve müsbet yönün bir araya gelmesinden ibaret bir sırat-ı Onda tahliyeler vardır ve tahliyeler vardır. Fena şeylerin terki ve iyi şeylerle gönlün donatılması vardır. Evvela tahliye sonra tahliye gelir. Evvela mümin şehvet hislerinden, beşeri arzu ve isteklerinden tecerrüt etmesin. Cismaniyeti bırakmasın. Kalbin ve ruhun dereceyi hayatına girmesin. Kelime-i tevhidle bir hakkın kalbi söyletirmesi ruhu işlettirmesin. Gecelerde Rabbin mihmandarlığına koşmasın. Az yemesi, az içmesi, az uyumasın ve şehevizlerin peşine az düşmesi sayesinde bir kapıdan dışarıya çıkmış olacak esma-i ilahi fezasına kavuşmuş olacak Cenab-ı Hakk'ın sonsuz akdes ve mukaddes feyizlerinin altında yağmura maruz kalmış gibi yunacak ve yıkanacak sonra evsa faaliye ilahiye ile ittisaf etmem kendi eksikliği ve kusur içinde ittisaf etme imkanını, imkanını bulacak ve yolunu bulacak Rabbim, buraya bir kavsi rüzur geldik. O bizi zerrat aleminden, moleküller alemine. Ve dur derken bir damla su halinde. O bir damla suyun içinde binlerce canlılardan, spermlerden bir canlı olarak, rahmi madere intikal ettirdin. Uzun yolculuklara bizi zorladın. Bu uzun yolculukları ettik annenin karnında geliştik ve sonra dünyaya geldik. Kati mesafe ettik. Sonra kesret alemine daldık. Bağlar bahçelerle, canlılar hayvanlarla ve insanlarla, evladu iyalem, malla menallem, makamla, mansıpla hem dem olduk, hem hal olduk. Kesrette boğulacak hale geldik. Eski bezmi unutmuş gibim, vahdete sırt dönmüş gibi, biz esasen, bir vahide ahetten geldik bir vahide ahetten geldiğimizi unutmuş gibi Kesrette boğulacak hale geldik bu bizim baş aşağı gelişimizdim. fakat baş aşağı geliş bu inişle bu tür yapışta esasen bizim kavsi uruçumuz vardı arşiyemiz vardı bu his, hızlı inişle baş aşağı gelir gibi gelişle biz beri tarafta kaydedeceğimiz yükselmeyi yapacaktık bir uçakla, usta bir pilotun bir uçakla inmesi gibi inecek. Ve yeniden irtifa kaydedecektik. Bu da bizim kavsi uğrucumuz olacaktı. Allah'tan gelen insanın yeniden Allah'a dönmesi olacaktı. Madde halinde Allah'tan gelen, molekül halinde Allah'tan gelen, anne karnına girip pis yerlerden geçen ve böylece Allah'tan gelen, çocukluktan geçip derbeder böylece Allah'tan gelen, Delikanlılıkla çeşitli hisler altında mağlup olup böylece Allah'tan gelen, çeşitli sefaletlere ve sefaatlere dukar Allah'tan gelen insanın, kız alıp yeniden Allah'a dönmesi. Efendimizin miraç yapması gibi miraç yapması, irtika etmesi. Sırtındaki kirleri atması. Ve kalbinde hikmet nurlarını parlatması. Kalbinde hakka yer vererek hikmet nurlarını parlatması. Kalbini saflaştırmasın, mafiyatın kökünü kazmasın, günahların kendinde yaşamasına imkan vermemesi ve hazırlamamasın, Sevabın aşık olmasın, isabetli şeylerin arkasından koşmasın ve böylece bütün bir hayat boyu koştu Rabb'in en camında kavuşmasın. Cemal'i ve Kemal'i müşahede etmesin. Rabbini görebilmesi için insan buraya geliyor. Bu bir sukuttur. Burada sukutuyla kalan insanlar behaim ve ağaç gibi kimselerdir. Bu sukuttan sonra yeniden uruca geçen, yeniden yükselmeye geçenlere gelince onlar da insani kamil yoluna girmiş âli kimselerdir. Bu ahlak-ı bizim elimizden tutacak insani kamil olma yolunu bize gösterecektir. O sayede biz insanlar içinde aşı kemalati insaniyede gezdiğimizi sezecek, hissedecek. Kalbimizde ve vicdanımızda kendimizi Rabbin huzurunda müşahade edecek. Zevk ve neşe ile dolup taşacağız. Rabbim bizi bu zevk ve bu neşveye ulaştırsın. Amin. Kalplerimizi huzurla doldursun. Amin. Ve bizi kendisine imanla, itminanla doyursun. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.